Sanmayın ki bu videoda size muhteşem kitaplar önereceğim, vereceğim gazı, yollayacağım. Aa, eh, Bu video o video değil, bu kanalda o kanal değil. Ki size daha önce 100'ün üzerinde kişisel gelişim kitabı önerdim. Hatta dayanamadım, gittim bir tane de kendim yazdım ve sağolun sayenizde şu anda e, ilk beşe girdi. Ama konumuz hiç kitapla alakası olmayan kişisel gelişim. Yani sadece okuyarak kişisel gelişmeyin, aslında gerçekte kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim 21 adımı, 21 olmazsa olmazı nedir? Onu konuşacağız. Size ilk önce kişisel gelişim tanımını yapayım ki videonun devamında ne dinleyeceğinizi bilin. Kişisel gelişim çok basit açıklayacağım. Harika bir Kanada, Kanada'daki eğitimde aldığım cümleyi anlatıyorum size. Dediler ki ve diyorlar ki ve diyorum ki kişisel gelişim anne ve babanızın ya da sizi kim yetiştiriyorsa sizi götürdüğü yerden ne kadar öteye gittiğinizdir. Yani daha böyle mühendisçe anlatayım ya da hadi fizik anlatayım. Anne baban seni yetiştirirken x götürüyor ya sen de ömrünün sonunda ölmeden hemen önce Y kadar gitmişsin. Yani y ile x arasında bir mesafe var. İşte anne babanın seni zaten bıraktığı yerden ne kadar öteye gittiysen mesela 16, 14, 18 yaşından sonra işte o kadar kişisel gelişmişsindir. Eğer sende bir değişiklik yoksa ve anne baban seni bıraktığı yerde öyle duruyorsan Bu kötü olmayabilir. Neden kötü olmayabilir? Çünkü doğduğun topraklarda o imkanlar yoktur. Kimseye kişisel gelişmedi diye bir şey diyemeyiz. Eğer ki sen daha başında doğduysan ve bir çadırın içinde doğduysan ve baban çobanken, sen de çobansan ve çobanlıktan öteye gidemiyorsan bir sıkıntı yok. Çünkü kişisel gelişimde bir e, bazen adalet sorunu oluyor. Ne demek adalet sorunu? Doğduğun yer, doğduğun zaman, doğduğun topraklar, doğduğun çevre İşte o, bu şartların hepsi seni beslemeyebilir ve adil de olmayabilir ama eğer ki sen bir büyük şehirde doğduysan, bir şehirde doğduysan, bir kasabada doğduysan, oraya kitap geliyorsa, internet geliyorsa, e bu video da geliyorsa ve sen kişisel gelişmiyorsan özür dilerim ama işte biz ona patates diyoruz. Gelin bakalım kişisel gelişimin 21 kuralı neymiş? Hoş geldiniz. Bir kere şunu bilin kişisel gelişiminizin önünde bir sürü engel olacaktır. Bir tanesi hariç hepsini çözeriz. İşte o engel sizsiniz. Kendi kişisel gelişiminizin önünde ya ben depresyondayım hayat çok kötü deyip sürekli konfor alanınızda ölmeye bayılıyorsanız ki konfor alanı üstünde bir video var aşağıya koydum size 5 tane video indireceğim. birincisi konfor alanı aşağıda var okursunuz. Nasıl o konfor alanında kendinizi zehirleyip kişisel gelişimi engelliyorsunuz izlersiniz o videoyu. Ama e, kendinizi engellemiyorsanız doğru kişisel gelişebilmeniz lazım bile. Çünkü Türkiye'de öğrencilerimde seminerlerde gördüğüm en büyük sıkıntı hem üniversitedeki derslerde hem de sohbetlerde yüz yüze Hocam kişisel gelişim için ben her şeyi okuyorum, doğru yönde miyim bilmiyorum. Yani bir cehalet e, savaşındasınız ve elinizde bir makina tüfek bir şey var uçak zavarı var, ateş ediyorsunuz ama karanlığa sıkıyorsunuz. Yeter ki bir şey okuyayım. Bir şey okuyayım, bir şey okuyayım. En çok satan hangisi? Öbürü hangisi? Şu susu. susu sırf okuyarak olmuyor iş. Peki 21 madde ne nelere dikkat etmeliyiz? 1. Yabancı dil. Neden yabancı dil bu kadar takım? Çünkü yabancı dil öğrenmek demek yurt dışına illa çıkmak zorunda kaldığınızda lazım olacak şey değildir. Ki yabancı dil öğrenin derken bütün YouTube üzerinde Birkaç kişi vardır ki yabancı öğrenin tavsiyesini hakkıyla yapsın. Ben yaparım. Bir numarada ben varım. Neden? Çünkü size 4 tane, 5 tane de ücretsiz veriyorum öğrenin diye. Hele ki İngilizce için elimden geleni yapıyorum 2 yıldır biliyorsunuz. Yabancı dil öğrenmenizin en önemli sebebi kişisel gelişim için Türkiye'deki literatür, Türkiye'deki edebiyat, Türkiye'deki kitap, araştırma, genel kültür kitaplarının hepsi belli bir miktarda geliyor Türkiye'ye. Türkiye'deki televizyonların ne kadar Ne diyeyim şimdi hani kalitesiz yayın yaptığını zaten biliyorsunuz. Saçma sapan diziler, belgesel diye aslanların cinsel hayatı falan derken bitti gitti. Ama eğer İngilizceniz olursa YouTube olsun, TED konuşmaları olsun sizi dünyaya açıyor. Khan Academy var, harika şeyler var. Tabi Türkçesi de var ama yabancı kaynaklar çok fazla. O yüzden İngilizce öğreneceksiniz. Yabancı dil öğreneceksiniz. Sadece bunun için değil, mesleğiniz için de öğreneceksiniz kariyeriniz için, hangi yaşta olursanız olsun, olun öğreneceksiniz. 3 ayda nasıl İngilizce öğrenirsiniz diye bir video var kanalda izlersiniz. Geldik iki numaraya. Kişisel gelişimin ikisi genel kültür. Hocam genel kültür nedir? Genel kültür nedir biliyor musunuz? Bir ortamda oturduğunuz zaman her konuda iyi kötü fikrinizin olması demek ama bu. Twitter'dan, Instagram'dan, Ekşi Sözlük'ten oradan buradan topladığınız fikir çorbası değil. Ya da televizyondan aldığınız sosyal medyadan gelen o şehir efsaneleri değil. Genel kültür demek, bugün size niye bir sarı yedekler videosunu çektik, niye Venezuela'yı anlattık, niye İran İslam devrimi, İslamofobi falan filan anlatıyoruz. Çünkü genel kültür budur. Biz neden Amerika seçimlerini anlattık, biz neden dünyada ne oluyor serisi diye bir şey yapıyoruz çünkü genel kültür Bugün dolar neden düşüyor, yahu dolar neden yükseliyor, işte TL'ye ne oluyor bunların hepsini anlayabilmenizdir. Bunları anlayabilmek için de böyle bir gazete açtığınız zaman maalesef Türk gazetesinde de çok bir şey yok ama her sayfasının size bir şey ifade etmesidir. Bunun için ben elimden geleni yapıyorum ama siz de merak edeceksiniz. Televizyonda bir şey duyduğunuz zaman ha Brexit, neymiş bu Brexit? Merak edeceksin çünkü madde 3'e geliyoruz. Madde 3 Günde 30 dakika okumak, 30 dakka da araştırma zinciri. Ne demek istiyorum? Mutlaka günde 30 dakika kitap okuyacaksınız. 30 dakika bak, yarım saat geç uyuy, kusura bakma, yarım saat erken kalk, sabah oku ve 30 dakika da araştırma zinciri yapacaksın. Bunu da Facebook'ta, WhatsApp'ta, Instagram'da harcadığım o patates gereksiz zamanlardan çalıyorum ve sana geri veriyorum. 30 dakika harcayacaksın. Araştırma zinciri nedir biliyor musunuz? İnternet üzerinde beyin fırtınasıdır. Mesela diyelim ki sosyal medyada bir şey gördün. Brexit'i gördün. Hemen giriyorsun Brexit nedir? Brexit nedir sana diyecek ki işte Avrupa Birliği İngiltere. Hımm Avrupa Birliği nedir? Avrupa Birliği öğrendi. Sonra Avrupa Birliği Almanya kurmuş. Hımm Almanya Fransa neden böyle bir şey yapmış? 30 dakika bunu Her gün 30 dakikayı harcayacaksın. İstersen zeytinyağının dünyadaki önemini ve ithalat, ihracat rakamlarına bak ama araştıracaksın. Geldik dörde. Sanat ve müzik zevki. Öğreneceksin. Sanat dediğim zaman aslında 5. madde de spor. ikisini birlikte anlatayım 4 ve 5'i. Sanat, spor, müzik dediğimiz zaman aklınıza çok az şey geliyor. Bazı insanların tabii Türkiye'nin büyük bir kitlesi bütün sanat dallarına ilgi duyuyordur. Herkesin enstrümana ilgisi vardır müziğe. Ama nasıl ki spor dediğimde futbol geliyorsa Hayır hocam abart abartmıyorum. Aç televizyonu bak spor haberlerine bak transferler İşte o ona hakaret etti. Bilmem ne oldu. Futbolda o kırmızıka bitti gitti. Sonra maç arkası 4 saat. Türkiye'de hiç olimpiyatlarla ilgili bir şey izliyor musunuz? Türkiye'de hiç dünyadan çeşitli sporlarla ilgili. Belki biraz araba biraz basketbol. Ama bizde nedense mesela handbol. Binicilik. Ha binicilik şöyle var. TJK hop at yarışı. At yarışına bak bahis yatırtma. At yarışıyla ilgilenen kitlenin %99'u gider. Halis Karataş bile bırakır. Dolayısıyla mesela müzik zevki dendiğin zaman her müziği dinleyeceksin. Sadece bir e, Youtube ya da Spotify bilmem ne oynatman isten olacak. Sırf onları dinlemeyeceksin. Sırf arabesk, sırf pop, Türkçe müzik değil. Ya da yabancı 2-3 tane şarkıcı değil. Aç Caz Blues nedir bil. Birazcık dünya zevkinin 60'larda 70'lerde nasıl şekillendiğini bil. Bil ki yarın arkadaş gün bir yerde da bir şey çalıyorken Heee bu o diyebilesin. Aynı şeyi sinemada da söyleyeyim size. Madem ki sinema ve tiyatro da sanatın içerisine giriyor. tiyatroyu zaten gidin diyeceğim de geçiyorum artık. Ama sinemada da yönetmenleri ve akımları bileceksin. Dolayısıyla bir yönetmen neden bir filmi hangi tarzda işliyor? Bir filmin sonu muallak bitiyorsa hangi yönetmenin eseridir bileceksin. Bileceksin ki insanlara sohbet ederken Ha o, o film iyi ya iyi iyi. Niye iyi? İşte iyi güzel, öyle. Oynamalı, koşmalı, aksiyon, tatatata, tata. çuf çuf çuf ee, Bu kadar değil. Ve geldik 6. maddeye. Yenilikler, teknoloji, inovasyon. Bunların ne olduğunu bileceksiniz. Dünyada gelişmeyi takip edeceksiniz. Çok değerli insanlar var Türkiye'de, harika sohbeti var. Ama birazcık teknoloji inovasyonundan konu açılınca kalıyor bunlar. Üniversite hocalarından bahsediyorum. Buna izin vermem. Sizler dünya nereye gidiyor bilmeniz lazım. Yapay zeka bir parça bilmeniz lazım. Ben bu kanalda 15 günde bir <gülüyor> böyle şey gibi hani çok et pilav makarna seven insanları brokoli yedirmeye çalışmak gibi ama 15 günde bir teknolojiden işte ne diyeyim yapay zeka bir şeyler getirmeye çalışıyorum. Lütfen bunlara iyice duyun. Dünya nereye gidiyor bilin. Daha yeni videosunu çektik. Dedik ki ya transhumanizm diye bir şey var işte insanlığın sonuç Hocam onlara çok var ya Ya çok var da senin çocuğun ya da sen yakında göreceksin yani dedene de sorsak şu tabletler için mucize derdi değil mi? Cep telefonu diye bir şey anlatsam ağzımı burnumu kırardı manyak deli bu diye içine bir şey kaçmış çıkartalım diye. Demek ki teknoloji çabuk ilerliyor. Sen ona gitmesen bile o sana gelir sen rahat ol. Ve yedi. Tüketen değil üreten insan olacaksın. Ben bugün kitap yazıyorsam, ben bugün YouTube videosu çekiyorsam sen niye yapmıyorsun? Ciddi soruyorum. Sen neden yapmıyorsun? Yayın evleri kitap yazan insandan para istemiyor. Kitap güzel olsun basıyor bedava. Sen niye bir şey üretmiyorsun? YouTube'a bir şey üretmiyorsun. Oturup şikayet etmek kolay. Ya parayı götürüyor. Ya parayı götürüyor e sen de götür. Seni ne engelliyor? Yorum bölümüne yazıyorsunuz. Be başım gözüm üstüne yeri var. Saygı duyuyorum. Şu konuda da video gelse iyi olur. E çek Bazıları da şey yapıyor. Hocam şunu da işte atlamışsınız. E yap sen çek. Sen çak güzelce anlat. Tarih videolarında yaşadık. Hocam tarihte şunları niye atladınız? Bunlar çok önemli. E çek at bana yayınlayayım Kendi ilinizde video çekin atın dedim. Hatta bir adım öteye götürdüm. Dedim ki bu yaz dedim iki kişiyi bir çift de olabilir bu Avrupa'ya yolluyorum. Ben yolluyorum ya. Parasını ben hediye ederek yani destek vererek Görgüsüzce parasını ben ödüyorum demiyorum. Yanlış anlamayın. Sponsoru benim. Yolluyorum. Kamerada vereceğim. Orada bize çekim yapsınlar. Ben gitmeyeceğim bak. Onları yollayacağım. Bencil bir youtuber. Youtube içerik üreticisi olmayacağım. Peki nasıl yapacağım bunu? Söyledim. Dedim ki kendi ilinizi tanıtın. O videoları bana atın. Ben de sizi ona göre yollayayım. En baştan beri bunu istiyorum. Bana iki video geldi doğru düzgün. Bir Eskişehir bir Almanya. Başka hiçbir şey yok. Neden, neden, neden bugün e, Tunceli'de yaşayan, neden bugün Malatya'da yaşayan, İzmir'de yaşayan, Antalya'da yaşayan bir zahmet kamera alıp sokağa çıkmaz? İşte orası da artık sizin cevabınız. Ama bir zahmet dışarıya çıkın. Üretin. Ne olursa olsun üretin, bana ulaştırın, ben de değerini bileyim. Hiçbir şey yapmıyorsanız kendiniz için yap. Sekiz, ekonomi bileceksiniz. Kusura bakmayın, ekonomi bileceksiniz. Okullar size kişisel gelişim adına bir sürü gereksiz bilgi öğretiyor olabilir, eğitim-öğretim bahanesiyle. İşte trigonometri, arktanjan bilmem ne şu bu. Ya gerek mi? Yani bunlar hiçbir işine yaramıyor. Bunu ezberlemeye çalışıyorsun ya. Hayata atıldığında da bunları unutmuş oluyorsun çoktan. Ama bankaya gittiğin zaman sana diyor ki işte kredinizin faizi şu ana para böyle olacak böyle ödeyeceksiniz. He tamam parayı alıyorum bir imzalayayım. E sonra öderken diyorsun ki öö e, bu ne? En azından kredi faizini öğren. Bir parça dolar neden yükseliyor bil. Soruyor diyor ki dolar ne olur? E dolar ne olur? Sen bilmiyor sanki. Çin-Amerika savaşlarını, işte Golan Tepe'sinin önemini, Suriye'den neden o topraklar İsrail'e gidiyor falan, ekonomiye etkilerini hiç düşünmüyorsan, ben video hazırlıyorum ama en azından hadi beni geç. Bir Mahfi Eğilmez'in kim olduğunu bil. İyi kötü biraz Emin Çapa izle. Hangi görüşteysen işte Mert Yılmaz Hoca var bizim kanalda da çıkıyor sağ olsun izle. Ekonomi hakkında bir parça bilgin olsun. Mahfi Eğilmez'in harika bir dünya tarihi kitabı vardır. Hem tarih öğreniyorsun hem ekonomi öğreniyorsun. Ve zaten dokuzuncu madde de tarih. Ama size Mahfi Eğilmez dünya tarihi kitabıyla kişisel gelişimin zirvesini yapıyor. Çok değerli hocam Mahfi Hoca'ya selamlar olsun baştan tarih anlatıyor, ekonomiye bağlı ekonomiyi anlatıyor. Ve kitap sadece 200 sayfa bir kitap, artık bunu da oku yani 15 liralık kitap. Pepe okuyor, Nilay okuyor, sen okumuyorsun bu kitabı. Dolayısıyla tarih, 9. madde tarih. Tarih bileceksiniz. Ben neden dünya tarihi video serisini başlattım? Dünya, i̇nsanlığın en başından beri bu arada 600 bin, M.Ö. 600 binden beri anlatmaya başladım. Üçüncüsü ya bu hafta ya haftaya geliyor. Tarih bileceksiniz kusura bakmayın. Türk tarihi, Osmanlı tarihi değil sadece. Ve bu yüzden yabancı değil bileceksiniz çünkü ben eğitim videolarını hazırlarken yabancı kaynakları da kullanıyorum. Çünkü Türk tarihi Kenan Evren döneminden beri biraz taraflı biraz eksik biraz farklı anlatılıyor gidiyor. Yani sen 1453'ü sadece çağ açtık çağ kapattık ooo muhteşem diye biliyorsan dünyaya etkilerini zerre anlamıyorsan durum vahim. Dünyanın gözünden bakacaksın 1923'e. 1923'ün değerini o zaman bilirsin. Yoksa Türkiye'de bir grup Bağnaz patates o tarihi çok güzel kirletebiliyor. Dokuz bu. Tarih bileceksiniz. Ben anlatıyorum siz de bileceksiniz. Tarih kitabı önerir misiniz? Önerdim. Alfa yayınlarından gidin dünya tarihini alın dedim size. Say yayınlarından dünya tarihi 101 var. Onu okuyun. E, Mahfi hocanın var. Bunlarla bir başlayın. Bitir sonra bana sor. Hocam bana 10 tane kitap önerin. Okumuyorsun ki. 10 tane kitabı ne yapacaksın? Bir tanesini okuyacaksın biliyor musun? 1 başla, 2-3 Olmaz. İlla 10. kata nasıl ışınlanırım? Ya birinci basamağa bir çık. 10. Yaşamayı ve gezmeyi bileceksiniz. Allah seni bu dünyaya yolluyorsa senin dünyayı gezip görmeni istiyor. Öbür türlü seni bir kutunun içinde yollardı tabut. Tabutun içinde 70 sene bekler ondan sonra ölürdün. Gez gez gez. Yani illa ki Avrupa, Amerika, Maldivler değil. Birazcık en azından çevre komşu ile git. İki sınırın dışına çık. Merak et Türkiye'nin doğusunda ya da batısında ne var? Ben yeni Tunceli'den geldim. Sağ olsun Tunceli valisine, buradan selamlar olsun. Seminere davet ettiler. E Tunceli'yi gidip gördüğün zaman anlıyorsun oranın nasıl güzel bir yor olduğunu. Instagram'da ekledim. Rafting falan filan yapılıyor. Gayet enfes bir yer. Hep ön yargı. Ya oraya gitmeyin. Orası güzel. E git. Git bir gör. E i̇lla Instagram'da gördüğün o muhteşem e, Pisa Kulesi'ne dayanarak Eyfel Kulesi'nin üstten parmaklayarak olmuyor ki bu iş. Bir sonraki madde 11. Kendin için yaşamayı bileceksin. Para harcamayı bileceksin. Sen o parayı sadece biriktir, biriktir, biriktir, iphone al, biriktir, biriktir, biriktir, Huawei bilmem ne al, biriktir, ipad al, biriktir Daha büyük televizyon, böyle bir hayat yok kusura bakma. Senede sadece bir hafta tatil için para biriktirerek olmaz. Giyimine harcamayı bileceksin. Ben ekran karşısında çok e, o gün hani takım elbiseyle kalmadıysam hep tişörtle çıkıyorum. Çünkü reklam yapmak istemiyorum, logosu yok. Bir ara bir marka giyiyordum. Türkiye'de üretilmesine rağmen bilmeyenler Amerikan reklamı yapıyorsunuz dediği için onu da giyinmiyorum. Ama kendi hayatımın içerisinde bir parça dikkat ediyorum. Ne olur kendinize para harcamaya bir parça vakit ayırın. Bu da sırf teknolojik ya da işte çanta, ayakkabı, makyaj olmasın. Kendinizi geliştirmeye, yaşamaya, gitmeye, görmeye harcayın. Bir tarzınız olsun. Kişisel gelişiyorsanız insanlar sizi o tarzla benimsesin. Bu tarz her yıl değişsin ama gelişerek değişsin. Bir, bir hafta bir tarz giyinip sonra ooo çok cool'um, sonra ertesi hafta bu tarzım artık bunalımdayım şu tarz, böyle olmaz. Buna tarz değil karaktersizlik denir. Eğer ki bir tarzınız varsa bu gelişir, sürekli değişmez. Bir sonraki madde, zaman yönetimini bileceksiniz. Zaman çalan, zaman tuzaklarını bileceksiniz. En büyük zaman çalan şeylerden kurtulacaksınız. Az uyuma üzerine bir video var, açıklama bölümüne koyarım o yüzden tekrar bu konuları geçmeyeceğim. Ama kusura bakmayın günde 7 saatten fazla uyuyorsanız sizde bir sorun var. 7 saat uyuyun yeter. Toroman olmaya gerek yok. Yatakta geçirdiğiniz zaman Nazım size siz kullanacaksınız. Daha önce de söyledim öldükten sonra zaten ağız uyuyacaksın. Niye acele ediyorsun bu kadar? Lütfen bir zahmet geç yat. Ben tavsiye ediyorum ki bu kadarı biliyorum. Psikologların, nörobilimcilerin çok saygı duymayacağı bir şey. Ama 12'den önce yatağa girmeyin, 6.30'dan sonra da yatakta durmayın. Ne işiniz var? Bir zahmet kalkın, sabah yürüyüşü yapın, kitap okuyun, bir şey yapın. Ve bir sonraki madde sosyalleşme. Sosyalleşme ve ilişki ağları. Bu arada sosyalleşirken de hep kendi doğduğunuz mahalle ve çevrede değil, çok alakasız yerlere gidin, şaka yapmıyorum, gidin bir tenis kursuna yazılın. Ya halı saha ekibi değil, git bir tenis kursuna yazılın, Git bir yemek kursuna yazıl, İtalyanca dil kursuna yazıl, fotoğrafçılık kursuna, gezi kulübüne yazıl. Git bir şeye katıl ya. İlla para vermen de gerek Bunların ücretsizliği de var, belediyeler de yapıyor. Git kabuğunun dışına çık. Kabuğunun dışına sen çıkmadıkça hayat bana çok güzel davranmıyor, çok sıkıcı. E o zaman kusura bakma şikayet etmeyeceksin. O kabuğunun dışına çıkacaksın ve yeni insanlara dokunacaksın. Her ay üç yeni insan tanıyacaksın ve bir tanesiyle arkadaş olacaksın. Her yıl bir tane dost katacaksın kendine. Bunlara sahip değilsen kusura bakma boş boşuna vakit harcıyorsun dünyada. Oyna rolünü çek git. Bir sonraki madde. Öğretmeyi bileceksiniz. En çok sorulan soru. Hocam bu kadar şeyi nasıl akılda tutuyorsunuz? Bu kadar şeyi nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü öğretiyorum, de, okulda anlatıyorum, derslerde anlatıyorum, seminerlerde anlatıyorum. Ben de bir şey okuduğum zaman bir Sunay Hoca'nın, Sunay Akın'ın kitabında ilginç bir şey okuduğum zaman aa diyorum hımm Sonra diyorum ki ya bunu ben nerede kullanabilirim? Çok basit bir şey okudum. Geçen günkü videoda da kullandım. Sunay Hoca'nın kitabının girişinde hangi kitabı olduğunu hatırlıyorum çünkü çok fazla kitabı var bende. Diyor ki işte Kızılderiler İlk Amerika'yı keşfetmeye gelenler kıyıya çıktığında, kılıcı uzattığında, kılıcı uçlamış ve ilk kan Amerika'da öyle dökülmüş. Diyorum ki bu harika bilgi ya, bunu ben Amerika tarihinde, dünya tarihinde kullanırım. Orada kullanınca bir daha unutmuyorsun. İnsanlar öğretmekten çekinmeyin. İlla bilgiyi kendi piramidinize götürmeyin. Ben bunu hiç sevmiyorum. Sadece bir şey öğretmek için kitap yazmayı, sadece bir şey öğretmek için semineri kendini bekleyen insanları sevmiyorum. Paylaşın. Sizle birlikte o bilgi ölmez. Bir şey öğreniyor, ömrü boyunca onu anlatıyor sana. E sıkıcısın. Öğren, geliş, paylaş. Öğren, geliş, paylaş. Dünyada bu işe yararsın. Ben bu kanaldan gittiğim zaman bile bu videolar bu kanalda duracak ve eğitim vermeye devam edecek. İşte ben buna Taksim meydanına, İstanbul'un göbeğine mı dikseler, heykel mi dikseler bu kadar faydalı olmaz. Umurumda değil. Bu videolar öyle ya da böyle birilerine ulaşıyor, dil örtüyor, İngilizce eğitimleri bir milyon kişiye ulaşmış. Daha da fazlasına. Bilgiyi paylaşın. Bilgiyi sadece youtube kanalı açayım da işte youtube kanalından bana para gelsin diye yapmayın. Paylaş ya, ben ilk videoları çektiğimde emindim ki hiçbir zaman oyun videoları kadar izlenmeyecek. Bugün bizim bir videoda kazandığımız parayı geçen gün attım. 3 doları gördünüz. Instagram'dan attım. En mükemmel konuyu da anlatsan taş çatlasın 15 dolar bir şey kazanıyorsun. Bu para için emin olun ki bu para için bu iş yapılmıyor. Siz de para için, izlenme için, like için yapmayın, beğenilme için yapmayın paylaşın. Siz uzaya salın o videoyu bırakın gitsin birine değsin beş kişiye üç kişiye değsin. Ha ama gurur duyarım bugün bu kitap Türkiye'de birinci sıraya çıktıysa sayenizde çıktı. İşte bak demek ki iki sene önce YouTube'a başlamanın bende böyle faydasını gördüm. Evet YouTube'da bütün bir kanalın izlenmesi bugün bir E, falanca isim vermeyeceğim. İlginç video çeken insanın bir videosuna denk gelmiyor ama aldığım sevgi ve destek, aile yapısı denk geliyor. Demek ki kişisel gelişimde insana yatırım yapacaksın. Bir sonraki madde. Çok çok önemli. 17. Örnek insan bulmayı bileceksin. Kendine örnek, iki tane tarihten iki tane de yaşayan insan bulacaksın. Çok çorba yapma. Çünkü görüyorum böyle yavru ördek gibi önüne gördüğünün arkasına takılıyor. Bundan sonra seni çok seviyorum. Bundan sonra senin tarzın gideceğim. Bundan sonra senin gibi olacağım. Olmaz öyle. İlk önce tarihe bak. Tarihteki insanların örnek insan olması daha güzeldir. Çünkü yaşamları bellidir. Bir biyografileri vardır. Bunu istersen git Fatih Sultan Mehmet'i seç. Kimisi gider Peygamberi seçer. Kimisi gidip Atatürk'ü seçer. Kimi seçersen seç. Başkasına düşman olma. Ölmüş gitmiş bir başarı ortaya koymuş insanların düşmanı olma. Onlarla savaşmak komik ama Bugün dünyada bir yere varan insanları da takip et, İki tane de teknolojide, ticarette, modada, sanatta bir yere varmış insanları örnekle onlar nasıl başarmış, mümkünse git danış. Ben niye sürekli seminer, imza günü vırzıvırla bir şekilde size gelmeye çalışıyorum, dokunmaya çalışıyorum? Çünkü sohbet edelim diye. Sizin içinizde de benden fersah fersah ileri gidecek insanlar var kişisel gelişimde. Ve kişisel gelişimin 18'i unutmayı bileceksiniz. Öfke yönetimini bileceksiniz. Bazen bana yazılan şeyleri bir iki paylaşıma emin olun bir günde 50 tane saçma sapan şey okuyorsam ertesi güne geçirmiyorum. Unutmayı bileceksiniz. Bileceksiniz ki ilerleyebilin. Çünkü sizin sırtınıza binip yük olan anılar, yük olan insanlar, yük olan kötülükler olacaktır. Bunları köşe başında gece yatmadan önce üstünüzden indirirseniz ertesi güne rahat kalkarsınız. Günlerce aynı şey stres yapan ama ben depresyondayım ki o beni terk etti. Ya etti bitti gitti kişisel gelişimi niye durduruyorsun? Sevgisi onu terk ediyor beraber gittikleri kursa gitmeyi bırakıyor. Sevgisi onu terk ediyor hayata küsüyor. Sevgisi onu terk ediyor yapmayın ya. Aşk için bir iki insan hayatınızda bir şeyleri kötü yönetti diye kendinize ihanet etmeyin. 19. Ben size kopyala yapıştır hayat yaşatmıyorum. Yaşamayın. Kopyala yapıştır hayat yasak. Eğer ben hoca unvanıyla, hoca seviyesiyle, öğretmen seviyesiyle size ulaşabiliyorsam ne olur? Geçen haftadan farklı bu haftayı yaşayın. Geçen yıldan farklı bir hafta, bir yıl yaşayın. Kopyala yapıştır günler yaşamayın. Ömrünüzün bütün tamamı 3 gün. Hafta içi bir gün, cumartesi pazar 3 gün. Ben buna izin vermem. Kitapta da bunu anlattım. Kesinlikle kopyala yapıştırın, rutinin dışına çıkacaksınız. Bir hafta önünüze bir plan gelir. Ya mesela İstanbul'da yaşıyorsanız, İzmit'te yaşıyorsanız, Sakarya'da yaşıyorsanız erikli, serindere, şelalleri falan var. Gidin yürüyün. Bileğinize kadar gelen suyun içerisinde yürüyün. Rütünüzün dışına çıkın. Ben demiyorum ki Everest'e tırmanın ama çıkın. Mehmet Genç canım kardeşim, canım dostum, rotası seyyah, beraber sohbetlerde de, beraber seminerde yaptık, anlattı. Diyor ki ben Samsun'da doğdum, dünyayı gezdim. Mehmet Genç'ten ne farkınız var? Tamam dünyayı gezmeyin, Amazon'a gitmeyin ama bir zahmet Bakkaldan da biraz öteye gidin, AVM'lerden de biraz öteye gidin. Bir hafta sonu AVM'ye gitmeyin, dışarıya bir çıkın. Sinemada ölü zamanlar geçirmeyin. Bir sonraki madde bir saatten uzun süren hiçbir dizi izlemeyeceksiniz. Kesinlikle söylüyorum. Ya Netflix'miş, Youtube'muş nereden izlersin bilmiyorum ama 3 saat bir şeye bakıp da Aha! diye zombi olman yasak. Sondan ikinci madde. Bunu söylediğim için tepki gelecektir. Bencil olmayı öğreneceksiniz. Kişisel gelişim için bencil olmayı öğreneceksiniz. İnsanlar size bir şeyler istediği zaman ya benim için şunu yap yapayım, buraya gel gideyim, onu yap, onunla ol, onu dinle ya şöyle bir şey var mutlaka gel beraber gidelim ya tamam gidelim bana ne faydası var? Hayatta şunu konuşmanız lazım bana ne faydası var? Bencillik bizde hep yanlış anlaşılıyor. Bencillik demek onun kötülüğünü istem benim iyiliğimi istem değil. Ya bir benim iyiliğimi isteyim önce. Çünkü sen öldüğün zaman dünya zaten akıp gidiyor. Bir hafta hasta ol, evde yat. İnsanlar iki tane bir şey yazar sonra seni hatırlamaz. Allah göstermesin uzun sürede hastalık yaşayan insanlar veya askere giden erkekler bunu çok iyi biliyor. Hamilelik dönemindeki kadınlar iyi kötü bunu biliyor. Lütfen bencil olmayı öğrenin. İnsanlara da iyilik yapın tamam. Ama yaptığınız iyilikler göreviniz olmasın. Bir parça başkalarının sorumlulukları sırtınıza giyip koşmayı bırakın. Kendinize zamanayın. O ayırdığınız zamanda kişisel gelişim için dediğim gibi araştırma yapın, kitap okuyun, bir şeyler yapın. İnsanları mutlu etmek için değil, kendinizi mutlu etmek için yaşayın. Siz mutluyken onlar da paylaşarak sizle birlikte mutlu oluyorsa işte ben ona dostluk derim. Ve son. Kişisel gelişimle ilgili son. Sonra veda ediyorum. Biliyorum yeter. Kendinizi bileceksiniz. Yani birincisi biten ilişkilerin otopsisini yapmayı bilmeniz lazım boş zamanlarda. Unutmayı bilin dedim doğru. Ama bir ilişki niye bitti? Bir veya bir iş, bir proje neden başarısız oldun, neden başarılı oldun? Bunların hepsinin otopsisini yapacaksın. O ilişki öldü gittiyse o ölüyü yatıracaksın. Ha diyeceksin. Karaciğer iflas etmiş, beyin iflas etmiş, kalp ölmüş. O yüzden kalp ölümünden dolayı gitmişiz, beyin iflasından dolayı gitmişiz. Ya da bu ilişki zaten kansermiş, ben zorla ayakta tutuyormuşum. İlişkilerinizin analizini yapın. Bir, iki. Bunları yapmanızın sebebi şu karşı tarafa dur ya ilişki bitti ama dur tavsiyelerde bulunayım değil Türkiye'de öyledir. her ayrılıkta karşıya akıl verilir. Ya sen kendine ver amaç kendi analizinizi yapmak kendi SWOT analizinizi yapıp bir sonraki ilişkiye öyle başlamak kişisel SWOT analizi diye bir video var Aşağı linkini atarım lütfen kendiniz için ben ne durumdayım neden bu durumdayım analizini yapın ve tek bahaneniz para olmasın İngilizce kursuna gidemiyorum niye para yok İngilizce kursuna gidemiyorum niye Ben çünkü İngilizce öğrenmiyorum. Sana İngilizce kursuna git kimse demiyor ki. Bütün gelişmeleri bir kursa bağlamayın. Kurslara git, Kurslara gitme. Gitme ya. O kursu bahane etme artık. Vakit yok kışın gideyim, yazın gideyim. Yazın kursa mı gidilir? Kursa gitme. Bugün internet eğitimi evine getirdi. Dünya iyili örneklili öğreniyor ve hepsi bedava. Ha illa para vereceksen git Udemy'de de de öğren. Ama bedava YouTube sana bütün bilgi giriyor. Excel öğrenmek için kursa gideceğim. Kusura bakma sen sadece bahane öğretsin. Excel eğitimi internette var, bizde de var. Aç. Aç izle. Bilgisayar yanında internette yanında. Bir zahmet öğren. Dolayısıyla lütfen kişisel gelişim için kendinizde ne eksik bakın ve bahaneler ileriye atmayın. Bu 21 maddeyi umarım bir şekilde hayatınızda nereye otuttururum diye bu videodan sonra bir düşünürsünüz. Ben Haluk Tatar. izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum ve size soruyorum. Kişisel gelişimde en fayda gördüğünüz şey neydi? Bir sonraki videoda Görüşmek üzere.